Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel e, 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı e, bu hafta elbette ki e, parlamenter sistemde, anayasal sistemde yeni bir değişikliğin veyahut da bir restorasyonun, düzeltmenin ee, ve belki de eski anayasal sistemden daha iyi, daha iyi derken daha demokratik e, kuvvetler ayrılığı sisteminin daha yerli yerine oturmuş bir e, programını altı parti lideri e, bir araya gelip bir metin hazırladı ve burada e, çok etkili olduğunu ve bu konuda çok emniyet olduğunu bildiğimiz e, Marmara Üniversitesi Öğretim üyelerinden eski, önceki öğretim üyelerinden Sayın Profesör İbrahim Doktor Kabaoğlu ile konuşacağız. E, zaten izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz 2017 Anayasa Referandumu öncesi yeni düzenlenecek olan anayasal değişikliklerin neler getireceğinin, nasıl problemler içerdiğini ve bunun aslında daha evvelki anayasa değişiklikleriyle ilgili yapılmış akademik çalışmaları, toplum içindeki araştırmaları ve olağanüstü bir rejim içerisinde yapılan bu değişiklik sürecini, oylamasını doğru bulmadıklarını açıklamışlardı. Şimdi bugün... O gün söylenen ve saptananlarla bugün yaşananlar ve bugünkü tabloyu ve e, bu tablonun değişimi için altı siyasi partinin hem de çok ilginç birbirinden tamamıyla farklı altı siyasi partinin bir araya gelişindeki yaşamsallığı Sayın Kabaoğlu Hocamızla konuşacağız. Kabaoğlu Hocamızı anlatmaya gerek yok. E, yani 686, 88 sayılı kanun kararname evet. kararnameyle 86, 86 mı hocam? Evet. evet. Kararnameyle görevden alındı. İyi de oldu. Çünkü daha somut ve daha işlevsel bir görev üstlenmesine ve belki de Türkiye'nin e, hukuk geleceğinin e, belirlenmesinde e, daha çok emek harcayıp daha belirleyici olmasına katkısı oldu hocamın. Hocam bize bu kadar yoğun bir meclis çalışması trafiğinde zaman ayırıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Size ve Açık Radyo dinleyicilerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler hocam. Bize saygı ve sevgi bizden. Ee, şimdi bu altı parti liderinin oluşturduğu e, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili e, mutabakat metninde e, giriş bölümünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne nasıl bir ortamda geçildi, Cumhurbaşkanlığı Hük Hükümet Sistemi neden yanlıştı ki daha evvel konuşmuştuk. Önce isterseniz bu, bu konuyu bize bir değerlendirelim sonra da diğer başlıklara geçelim. Tabii hatırlayalım ee, yine açık radyo e, izleyicileri anımsayacaklardır. Biz e, beş yıl önce sizinle bu konuda e, program yapmıştık ve e, böyle bir değişikliğin ortam ve koşulları ötesinde olumsuzluğun e, ötesinde ne tür sıkıntılar getireceği konusunda e, sizinle somut e, bir biçimde tartışma yapmıştık. Ortam ve koşullar diyorum çünkü. Olağanüstü ve koşullarda ve olağanüstü ve koşullarda anayasal kamuoyu oluşamayacağı için serbest anayasal kamuoyu anayasal bilgiler hakkı sağlanamayacağı için karşılaştırmalı anayasa hukuk verilerine göre anayasa değişikliği yapılamaz ilkesi ihlal edilmişti. Bu bir, bunu çok tartıştık. İki, ama yapılan değişiklikte, öngörülen değişiklikte esasen değişiklikte. Burak'ın genel olarak demokratik hukuk devletinin temel gereklerinden uzaklaşılmasını Türkiye'nin kazanımları olan Osmanlı'dan bu yana kazanımları olan anayasal birikiminden anayasal kavramlarından anayasal kurum ve kurallarından vazgeçilmesi sonucunu doğuracağını biz konuşmuştuk ve nitekim 16 Nisan 2017'de yapılan oylama sonrasında kabul edilen demeyelim yerine kabul ettirilen bu anayasa değişikliği 2018 Temmuz'unda yürürlüğe girdi 9 Temmuz'unda ve şu anda 3,5 yıl olmuş oluyor 4. yılındayız. Bu uygulama döneminde bizim o dönemde... Hocam çok, hocam çok özür dilerim. Siz o dönemde bir de anayasa derinde başkanı olduğunuz anayasa derinde bu yeni anayasal sistemin referanduma sunulacak anayasal sistemin getireceği problemleri dernek olarak da açıklamıştınız değil mi? Ayrıca bizim Çok programda açıkladık. konuştuk. Evet açıkladık, çalıştık, bilimsel rapor hazırladık, bilimsel ee, rapor hazırladık. Anayasa değerle birlikte birçok dernek, SODEV gibi, TÜSES gibi kuruluşlarla bir araya gelerek oluşturduğumuz önce demokrasi platformunda da sürekli anayasa tartışmaları yaptık, yürüttük referandum öncesi ve bunun neden sakıncalı olduğunu toplumla paylaşmaya çalıştık. Ve biraz önce belirttiğiniz gibi bu istismarcı anayasa değişikliği, yani kötüye kullanılarak, anayasaya karşı hile yapılarak yapılan değişiklik oldu. İkincisi geçiş de, yani o rejim, parlamenter rejim kaldırıldı ve sonra e, tek kişi yönetimine yani yürütmeyi ve e, devlet başkanlığını yürütmenin bütününü tek kişide e, toplayan, birleştiren ve o kişiyi sonra o kişinin parti başkanı olmasını sağlayan giden yolu açan diyelim, değişiklik süreci de aslında istisparcı oldu. Bu uygulama da istisparcı oldu sevgili Belen. Şöyle ki aslında onlar anayasayı değiştirdi. Örneğin Cumhurbaşkanı anayasa maddesi yüzükçe göre tarafsızlık andı içti. Ama anayasanın hükümlerini kendi değiştirdikleri anayasa, Hükümleri e, ne saygı göstermediler şu halde. Anayasa değişikliği istismarcı bir biçimde yapıldı. Geçiş dönemi istismarcı oldu yani e, parlamenter rejimden parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme adını verdiğimiz e, yönetim tarzına geçiş istismarcı oldu. Bu uygulama da istismarcı oldu. İşte bu aslında tarihimize. Ve çağdaş dünyada tanık olduğumuz demokratik e, rejimlere, siyasal rejimlere yabancı olan bir düzenleme, bunun dışında yer alan düzenlemenin Türkiye açısından sürdürülemezliğini 9 Temmuz'dan itibaren mecliste hep dillendirdik. Ve e, oluşturduğumuz bu sürdürülemezlik söylemi ve Türkiye toplumunun da, bunu acı bir biçimde sınaması sonucu ilk iki yılda biz parti olarak çalışmaya başladık. Anayasa çalışmasına başladık. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu net ittifakına öncülük yaptı. 2018 seçimlerine onunla dört parti olarak girdik onlarla birlikte ve anayasa sürecinde onlar da çalışma yaptılar ve bu süreçte Deva Partisi ve Gelecek Parti de böyle bir gereksinim duydu. Bildiğiniz gibi onlar tam tamına bunun özellikle vurgulamak istiyorum. 2017'de şu ya da bu biçimde AKP içerisinde yer alan içerisinde ya veyahut eteğinde yer alan marjında yer alan ve anayasaya evet demiş olan kesimler. Oysa hayır bloku çok kıymetliydi. Yani en az yüzde hayır bloku vardı. Demek ki evet blokundan kopuk. Yeni anayasa çalışma gereksinimini duyan kesimler bu nedenle bizim yelpaze genişledi. Altı parti oldu. Her partinin hazırlamış olduğu raporu bir araya getirdik ve bir tür ortak payda oluştu. Ortak paydalar bu sizin biraz önce bazı başlıklarını duyurduğunuz kısa metin ortaya çıktı. Ama mesela bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporu örneğin kendi başımıza Sadece hazırladığımız yüz sayfayı aşıyor. Demek ki burada e, her partinin kendi bakış açısı ile hazırladığı raporların ortak faydalarından e, oluşan bir metin ortaya çıktı. Zaten tersini düşünemezdik çünkü e, gelecek kurulacaksa bir anayasa değişikliği yapabileceksek geniş bir uzlaşma e, yoluyla ancak bunu gerçekleştirebiliriz. O nedenle esasen e, bu sistem, onların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını verdikleri ama benim böyle bir adlandırmanın anayasal gerçeklikle bağdaşmadığını e, beyan ettiğim e, sistem demek ki Türkiye için sürdürümez olduğunu aslında mecliste bulunan temsil edilen üç parti dışında. Hangileri 3 parti? AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi dışında bütün partiler tarafından ne yapılmış bulunuyor? E, kabul edilmiş bulunuyor, sürdürülemezliği kabul edilmiş bulunuyor. Bu önemli yaklaşık 10 parti meclise temsil ediliyor. Demek ki bunun e, 7 en azından 7-8 parti e, bunun sürdürülemezliğini kabul etmiş oluyor. İşte bu bakımdan da nedir? Çok önemli bir girişimdir bu ortak faydalarda buluşulmuş olması. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Evet. Birincisi siz zaten daha evvel demiştiniz ki bu nasıl bir sistem? Aslında başkanlık sistemi bile değil. Çünkü başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı e, sert bir şekilde vardır. Yasama, yürütme, yargı mutlaka vardır. Aslında bu, bu sistem, getirilen bir sistem e, Afrika'daki e, bazı ülkelerdeki anayasal sistemi çağrıştırıyor. Birinci konu bu. Bunu söylemiştiriz. İkincisi de bu programın yani bu mutabakat metninin açıklanmasında deniliyor ki eski 82 anayasasında 2017 değişikliğiyle yapılan değişikliklerin de ötesinde e, temel hak ve özgürlükler demokratik toplum açısından e, daha ileri bir e, program öngörülerek mutabakata varıldı. Bu Bunu bize açıklayabilir misiniz? E, hay hay. Şimdi tabii ki e, burada e, bu son e, ikinci sorunuzla yaptığınız saplama şu bakımdan değerlidir. Mesela denildi ki o zaman... Biz parlamenter rejimi kaldırıp başkanlık rejimi kuruyoruz. Oysa bu bir başkanlık rejimi değil. İyi belirtiniz, bunu belirtiniz iyi oldu. Bunu saptamak gerekir. Çünkü buradaki tercih sevgili Belen parlamenter rejim ve başkanlık rejimi arasındaki bir tercih değil. Tercih öyle olsaydı o zaman siz bana şöyle sorardınız. Neden başkanlık rejimini değil de parlamenter rejimi savunuyor diye sorardınız ama o değil. Buradaki sorunun özünü e, dinleyicilerimiz e, tabii ki çok bilinçli bir dinleyici topluluğu, e, açık radyon dinleyicileri ama e, şu konuda bir açık olmak lazım. Yanıklığa e, düşmemek gerekir. Bu özü itibariyle demokratik bir e, anayasanın özünde yer alan denge denetim düzenekleri yok. Görev yetki sorumluluk ilkesi yok, denge denetim düzenekleri yok, e, hesap verebilir bir hükümet yok. Bu demokratik değil, özü itibariyle. O nedenle bizim arayışımız her ne kadar mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem bir slogan olarak öne çıkmış olsa dahi, bizim Cumhuriyet Halk Partisi raporunda başlıklandırdığımız gibi, demokratik parlamenter sistemle, Tarafsız bağımsız yargı. Yani bunu biz daha geniş bir perspektifte bakış açısında anayasal kurumlar, kurallar ve ilkeler bütününde tasarlanmış bir anayasal kurgu olarak anlıyoruz. Öyle olunca tabii ki o zaman şunu da görebiliyoruz. Bizim evet doğru Osmanlı'dan bu yana yani. 1909'da ikinci meşrutiyetle geçilen parlamenter rejimden sonraki yıllarda, yıllarda yaklaşık olarak kesim kesinmeleri falan e, çıkarırsak, 100 yıllık bir deneyimimiz var. Orada inişli çıkışlı dönemler oldu. Aksayan dönemler oldu. Kopmalar, kesintiler oldu. Ama e, sevgili benen şu şeyden hiç vazgeçmedik. Darbe oldu ama darbeden sonra bir tür restorasyon oldu ve o gelenek sürdürüldü. Yani kurucu babaların e, meclis merkezdir geleneği sürdürüldü ve şu gelenek de sürdürüldü. Hükümet meclis önünde sorumludur. Bir hükümet vardır, kolejyal bir yönetim vardır, kurul halinde yönetilir Türkiye ve bu meclis önünde hem BSE olarak sorumludur hem toplu olarak sorumludur. Siyasal sorumluluk vardır. Bunun gibi ilkeler bizim kesilmelere rağmen, demokratik rejimdeki aksamalara rağmen hep süre giden şeyler oldu. Ve bir şey daha mesela en son darbe yaşadığımız 60 darbesinde örneğin ben ama çok daha acı ve hakiki darbe olarak yaşadık. Askerler ne yaptı? Hemen darbe yönetimi bile hükümeti kurdu. Yani demek ki hükümet kavramı bizde Osmanlı'dan bu yana hatta Fatih'den bu yana temel bir kuruluş, temel bir yönetim birimi. Şimdi 2019'da ne yaptılar? Bütün bunları davet ettiler, ilga ettiler. Şimdi böyle olunca demek ki bir var olana dönüş dediğimiz zaman bu temel mekanizmaları koymak ama o temel mekanizmaları koyduktan sonra oradaki aksaklıkları, Giderici düzeneklerde koymak örneğin hükümetin kurulması kolay güven alması kolay ama düşürülmesi zor Veya hatta hükümet kurulduktan sonra düşürülmesi için yeni bir kuruluşu güven oyunu güvence altına alabiliyorsanız düşürülür ya da hükümet meclis önemli temel bir organdır hükümeti düşürebilir. Hükümet onun önünde sorumludur ama mecliste giren yolları da demokratikleştirmek gerekir. Böyle halkın temsilcilerinin tek elinde bırakmamak lazım yasa önerilerini pekala yurttaşla bu konuda hem vekil gönderirken söz sahibi olmalı hem de icabında yasa önerisi açısından etkili olabilmeli gibi veyahut da mecliste işte işte muhalefete de söz hakkı verilmeli örneğin kesip kesin hesap komisyonunun kurulması ve bunun başkanının başkanlığının muhalefet partisine verilmesi veyahut da komisyonlardaki görüşmelerin gerçek komisyon gerçek müzakere işte bir görmesi gibi demek ki eskiden olmayan eskinin temel mekanizmalarını harremet rejiminin Ol, ol, olmazsa olmaz düzeneklerini so, siyasal sorumluluk ilkesi gibi hesap verebilir hükümet ilkesi gibi getirdiğimiz gibi artı kuralları koyduk. İstikrarlı hükümetler olsun diye bunun gibi %10 baraj örgücü örneğin bana göre ya da Cumhuriyet Halk Partisi raporuna göre sıfırlanmalıydı. Ama Hocam aslında... bunu Hocam bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Denetim yetkisinin güçlendirilmesi başlığı içerisinde çerçevesi içinde mi değerlendirelim bu son söylediklerinizi? Tamam hay hay hay hay ben şimdi şu bakımdan söyledim hani dediniz ya eskiye göre fark nedir? Evet, eskiye evet. göre fark örneğin hani parlamenter rejim bizatihi Türkiye'nin deneyimidir. Ee, bunu e, koymak önemlidir. Ama parlamenter rejimi aksatan, onun işleyişinin şekli uğratan. Veyahut da halkın iradesini meclise yansımayı, yansımasını e, önleyen mekanizmaları da ne yapmak? Gözden geçirmek. Ama sorduğunuz soruyu belki biraz sonra açarız. Hani eskisine göre ne yapıyorsunuz da bu bir restorasyon değil, bu bir yenilemedir. Bu tamamen yeni bir eşik oluşturmaktır. İşte o zaman şunu söyleyebilirim. Evet biz parlamenter rejimin temel mekanizmalarını tıpkı İtalya'da olduğu gibi, İspanya'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi işte gördük geçen pazar günü gördük Almanya'da pazar günü parlamento toplandı ve başbakan parlamento önüne çıktı ve Ukrayna sorununda Almanya şunları yapacak diye başbakan parlamento önünde bir bakıma hesap verdi ve parlamentonun onayını aldı ama bizde ise e, bırakın parlamentonun böyle bir pazar günü toplantmasını ancak savaşın birinci haftasında, dün yani e, 2 Mart e, Çarşamba günü e, şey geldi, dışbüro bakanı geldi ve bize mecliste kapalı oturumda ancak bilgi verdi. görüldüğü üzere parlamenter rejim ile şu anda Türkiye'de e, yurtlukta olan tek kişi yönetimi arasında. Temel bir fark var. Bu nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen dışlanmış bulunuyor. Ne yaptı biraz önce konuştuğumuz 2017 Anayasa Değişikliği? Bahri Beyciğim bütün siyasal karar düzeneklerini lağvetti. Şu anda anayasada kurul halinde işleyen tek siyasal karar düzenliği var. O da karar değil. Öneride bulunur. Milli Güvenlik Kurulu. Onu da toplamıyor. Ve... Ne diyor? Kabine toplantısı yaptım diyor. Kabine diye bir kavram yok aslında. Fiili mi durum. Karar da alamıyor. İşte biz bütün bunları yerli yerine oturtan anayasal kavram ve kurumları öngördükten başka demokratik hukuk devleti diyebilmek için biraz sonra tartışacağımız gibi bunun yargı ayağını da farklı bir biçimde daha tarafsız ve bağımsız Yargı olabilecek bir biçimde kurguladık. Böylece hani bütünü kurguladığınız zaman e, ne yapıyorsunuz? E, eski sistemde e, tanık olduğumuz aksaklıklara e, yeniden e, düşünmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz ya da öyle kurguluyorsunuz, Kurgulamış oluyorsunuz. Sadece 2017'deki bu e, getirilen geriye giden, geriye götüren sistemi değiştirmenin ötesinde eski sisteminde bir adım ötesinde e, parlamentoyu ve demokratik e, bir sistemi e, bir adım ileriye götürecek düzenlemeler konusunda mutabakata varıldığını söylüyorsunuz hocam. Evet, evet, çok ciddi adımlar yani çok ciddi somut adımların olduğu bir mutabakat metni diyebiliriz. Tabii ki hani şöyle söyleyebiliriz e, burada e, geleceğe şu andaki programımız sizinle kuşkusuz bilgilendirme, de geleceğe yönelik olarak ne yapmak bir e, yol açmak, bir ufuk açmak. O bakımdan örneğin bu e, rapor e, dediğim gibi bir ortak paydalı rapordur. CHP'nin görüşü %100 yansımıyor. CHP'nin raporunda da İbrahim Kabaloğlu'nun görüşü %100 yansımıyor haliyle. Ama bu doğaldır çünkü eğer biz gerçekten Türkiye toplumuna bir e, demokratik anayasa e, hazırlamak istiyorsak o zaman geniş bu tabakatla geniş uzlaşmayla aslında bu aşamadan itibaren toplumu da katarak belki burada bazı partilerin acaba diye çekingen davrandığı konularda önümüzdeki haftalarda aylarda şu düzenleme Şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı içiminde söz konusu olabilecek taleplerle şu anda bazı konularda biraz fazla çekingen davranan veya ürkek davranan siyasal partiler o konularda ilerleyen aylarda daha cesur davranabilirler. O bakımdan ben bunu bir adım ileri demiyorum birkaç adım ileri diyorum ve daha çok adımlar... E, ra, e, iler, ilerletebilecek, ilerletilebilecek bir e, eşit veya e, oluşum e, şeklinde telendirme mümkün olabilir. Burada güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel esasları dediğimiz bu mutabakatın metninin daha gerisine düşmek değil, bir adım daha ilerisine bu dönemden sonraki tartışmalardan sonra olabilir. Ama gerisine düşülmez diye bir e, hava anlıyorum ben burada. Bunu da, bunu da çok önemli görüyorum tabii. Yani siz bundan sonra sadece partilerin değil, halkın da katılımıyla, yurttaşın da katılımıyla bu güçlendirilmiş parlamenter sistem ve temel esasları diye mutabakata vardığınız konudan daha ilerisi olabilir ama ama daha gerisi olmaz diye bir şey anlıyorum yani bu açıklamalardan. Hiç, hiç kuşkusuz sevgili Belen çünkü şu anda yaptığımız, açık radyo için yaptığımız program nedir? Bir, bir bilgilendirme programıdır. Anayasal bilgilenme hakkını şu anda ne yapıyoruz? Biz bu ödevimizi yerine getiriyoruz. Ben bu mutfağında yer alan kişi olarak sizde aynı zamanda bir Hukukçu olarak, bir radyo programcısı olarak ve dinleyicilerimiz de anayasal bilgilenme hakkını kullanıyor. Dinleyicilerimizin size ve bana dönüş yapmaları son derece doğaldır ve gereklidir de. Bu nedir? Ee, bu yolla bu ilerleyen süreçte katılım, ikinci öneri aşaması ve katılım sürecini başlatmak gerekir. Kim, siyasal partilerimiz aynı zamanda şunun için yarışmıyorlar mı? 2023'te 2018'e göre 5 yıllık bir yeni seçmen var değil mi? 5 yıllık yeni evet. seçmen şu kadar milyon. Peki yapılacak 2023'ten sonra yapılacak anayasa beni mi daha çok ilgilendiriyor? Bahri Belen'i mi daha çok ilgilendiriyor? Yoksa benim çocuğum mu Bahri Belen'in çocuğunu mu daha çok ilgilendiriyor? E haliyle bizim çocuklarımızı gelecek kuşakları daha çok ilgilendiriyor çünkü... Önümüzdeki 10, 20, 30, 40, 50 yıl sonra onlar onlara uygulanacak bir metin. Dolayısıyla esasen burada aynı zamanda gençleri de buna katmak önemli. Gençler nasıl bir anayasa istiyorlar? Neler öneriyorlar? Buna katmak gerekiyor. Demek ki onları bilgilendirmek gerekiyor şu anda sizinle başladığımız programda olduğu üzere onların... Dönüş yapmasını sağlayacak düzenekler oluşturmamız gerekir ve onları daha bu sürece şu ya da bu biçimde katmayı başarabilirsek benim inancım odur ki bu altı partinin oluşturduğu ortak mutabakat metninin çok daha ilerisine geçmek mümkün olacaktır. Ve bunu siyasal partiler yelpazesini de genişletmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Hocam burada bilgilenme hakkından bahsettiğiniz için e, saygıyla ve sevgiyle anmak istiyorum Çetin Hoca'yı. Çetin Hoca son zamanda diyordu ki ifade özgürlüğü evet, basın özgürlüğü ama bugün artık bilgilenme hakkı. Hatta bilgilenme hakkı değil, bilgilenme sorumluluğu. Çünkü bu bilgilenme sorumluluğu bir toplumda bireylerin bilgilenmiş bireylerin oluşmasını ve sonuçta da bilgilenmiş bir toplumla bir sonraki döneme e, ilişkin çözümleri anlayabilecek ve bunu e, yaratabilecek bir toplu meydana getirir diyor ve sizin de söylediğiniz gibi gelecek kuşakların istediği toplumsal sistem özgürlük sistemi haklar sistemi gerçekten bu yeni kuşakların bilgilenerek özellikle 2023'te çok yeni bir e, kuşak katılıyor. Seçmen kuşağı katılıyor. Onların bilgilenmelerini ve onların geleceğe ilişkin bu e, e, altı partinin oluşturduğu mutabakat metnini daha ileriye götürmek konusundaki e, e, ufuklarını, rüyalarını e, ve isteklerini de belirleyecek diye düşünüyorum. Ve bu bakımdan da sizin bunu e, bilgilenme hakkı olarak e, betimlemenizi ve üzerine basmanızı da hakikaten çok önemli gördüm. Çetin Hoca'nın e, toprağı bol olsun diyelim. <gülüyor> evet, aynen öyle Çetin Hoca'ya saygıyla. Evet Hocam şimdi e, isterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra ben e, Tabii ki bizim programımız, hukuk güvenliği programı açısından önemli gördüğümüz e, bu, e, bu tabakat metnindeki bağımsız ve tarafsız yargı, yargı sistemiyle hakimlik ve savcılık. Şimdi mesela şi, hakimler savcılar kurulu eskiden yüksek kuruluydu ama Hı. sanki siz hakimler kuruluyla savcılar kurulunu ayırdınız. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği'ne bu mutabakat metinde özel bir yer verdiniz. Anayasa Mahkemesi Danıştay ve tay ile ve özellikle son yerel seçimlerde çok önemli tartışmalara konu olan Yüksek Seçim Kurulu ve meclisinde, hükümetinde denetimini sağlayacak, ekonomik denetimini sağlayacak sayıştaya yer vermişsiniz. İsterseniz bunları konuşalım. Belki düşünce ifade toplantı, gösteri yürüyüş ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili, din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili e, paragraflar da var ama ben doğrusu e, bunların ancak yargı sistemi ve yargı sistemindeki etkin, bağımsız, adil ve etkin bir e, yargı sistemiyle sağlanabileceğini düşünüyorum. E, Müzik arasından sonra bunları konuşalım ve bir de belki de bugün yaşadığımız ortamdaki Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik sonrası yaşanan savaşı, ölümleri ve belki de e, üçüncü kuşak haklardan olan barış hakkını çok kısaca sizden dinleyelim hocam. Memnuniyetle. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı bugün e, hocamız. E, Açık radyo dinleyicilerinin ve kamuoyunun zaten yakından tanıdığı Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu ile ilgili Kabaoğlu'yla e, Altı Parti'nin mutabakat metni ve bu mutabakat metninde özellikle e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi eski e, sistem ve 2017 Anayasasıyla e, getirilen değişikliklerin toplumda yarattığı e, yasama ve yürütmede yarattığı problemleri kısmen konuşabildik zamanımız yettiği e, ölçüde ama biz e, hukuk güvenliği programı açısından önemli gördüğümüz bu mutabakat metnindeki bağımsız ve tarafsız yargı ile ilgili bölümler konusunda Sayın Hocamızın görüşlerini alalım. Evet sevgili Belen bilindiği gibi yargı ile demokrasi arasında var olan diyalektik demokratik hukuk devletinde üç kavramla ifade edilir yargı demokrasinin aktörü demokrasinin aktörüdür yargı demokrasinin faktörüdür yargı demokrasinin antrenörüdür diye yani, hani yargı olmadan, demokrasi olamaz anlamında. Şimdi bu bakımdan e, e, konuya yaklaşıldığı zaman bizim raporda, bizim artık bizim rapor değil yani bizim altı parti'nin e, raporunda ortak faydalar teşkil eden e, metninde e, yargı açıkları çok önemli tutuyor. E, çünkü yargı e, şeyini sağlamazsanız yer bağımsızlığını sağlamazsanız o zaman o devlette demokrasi inşa edemezsiniz. Haliyle anayasanın ikinci maddesinde yer alan demokratik hukuk devleti tıpkı şimdi olduğu gibi yani 9 Temmuz 2018'den sonra olduğu gibi anayasada göstermelik bir hüküm biçimine dönüşür. Şimdi bu açıdan yargıyı bir kez iki açıdan baktık. Yargı bağımsızlığı bir statüdür. Statü açısından baktık. Anayasa Mahkemesi'ni nasıl kuracaksınız? Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi nasıl olacak? Ve o üyelerin statüsü ne olacak? Bu aslında şeyden başlıyor. Hakim ve savcılar yüksek kuruluna başlıyor. Bütün Türkiye'nin bir tür şemsiye örgütü olan, bir bakıma hani beyni olan, bütün yargı örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı örgütünün e, beyni olan hakimler ve savcılar yüksek kurulundan başlıyor. Ki orada sizin de vurguladığınız gibi bunların e, her biri kuşkusuz e, özel olacağı gibi yargıçlar kurulu daha özel olacak. Çünkü e, savcılar kurulunun yapısı, savcılık meselenin yapısı isterseniz Adalet Bakanlığına yargıçların statüsüne göre daha yakın olduğundan ikisinin ayrılması, uzmanlaşması ve e, savcılar kurulunda e, kuruluyla Adalet Bakanlığı arasındaki ilişkilerin e, biraz daha farklı e, düzenlenmesi söz konusu. Ama bunun yanında sadece bu değil, Anayasa Mahkemesi'nin de yeniden yapılandırılması söz konusu. Yalnızca bu değil. Şeyinde, yüksek Seçim Kurulu'nun da yeniden yapılandırılmak suretiyle idari birimle yargı bir mahkeme olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkil edilmesi ama bunun ötesinde de çok sorumlu olduğumuz sayıştay denetimini yani bir tür biraz önce söylediğim gibi yargı demokrasinin antrenörüdür dediğim o mekanizma e, Sayıştay çok güçlü olacak ki Anayasa Mahkemesi ne yapsın? Hicamda Yüce Divan görevini yapsın. O mekanizmayı işleyebilin siz. İşte bu nedenle biz artık Sayıştay etrafında yapılan tartışma, Sayıştay bir mahkeme midir değil midir tartışmasına son vererek Sayıştay bir mali yargı olacak. Ayrı bir yüksek mali yargı olacak ama e, bugün e, son e, 50 yıldır Sokol bildirgesinden sonra tartıştığımız ve şu anda meclisin gündeminde olan bu haftaki gündemin nihger düzenleme konusu bu konular bilindiği gibi çevresel konular Türkiye'nin çevresel güvenliği için son derece kritik konular bu itibare çevre yargısı ayrı bir çevre yargısının oluşmasını sağlamak Çünkü demek ki her birini hem statü olarak öncelikle bağımsızlığını sağlayıcı bir e, yapıya e, kurum olarak kavuşturalım ki onlarla ilgili koyduğumuz kurallar ne olsun statü, bağımsızlık statüyle olur, tarafsızlık ise erdemdir. Bağımsız kişi ancak tarafsız olabilir. E, bunlar e, söz konusu. Şimdi bunların e, sağlaması neden önemli siz de vurguladınız. Ekler ayrılığı yani hukuk devleti ancak e, hukuki yapı olarak anayasa, yasa, tüzük yönetimleri gibi normlar hiyerarşisi çerçevesinde bir yapılanma ifade eder. Devlet örgütü ise yasama, yürütme ve yargı. Hangisi olursa olsun ister başkanlık ister parlamenter yargı bağımsız olmalı. Şimdi bizimkiler tarafsız yargı. Hayır bağımsız olmayan yargı tarafsız olamaz. Şimdi bu tabii ki aslında e, niçin önemli? Mesela dikkat ediyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı yakınıyor. Diyor ki anayasa mahkemesine başvuru çok fazla diyor. Doğru haklıdır. Altına kalkmamız mümkün değil diyor haklıdır. Niçin fazla? Çünkü Türkiye anayasa mahkemesi önünde bireysel başvuru hakkını tanıdı. Ama esasen onun gereği olan yargı bütününde adil yargılanma gereklerini güvence altına alan reform yapmadı. Şimdi biz bu anayasal düzeninde öngördüğümüz sistem bunu bu düzenlemeleri gerekli kılacak bir anayasal konfigürasyon yani anayasal kurgu olarak tasarladık. Şimdi öyle bunun sonucu nedir? Bunun sonucu şudur. Ee, hani aslında partiler olarak yola çıkışımız sadece yasama yürütme yargı nasıl oluşur, oluşmalıdır o bakış açısını e, yansıtıyordu. Çünkü anayasada hak ve özgürlükler zaten sıralanmış bulunuyor büyük ölçüde. Fakat kurumsal tabanı olmayınca yargı, yasama yürütme, yargı birbirinden ayrı olmayınca tıpkı bugün olduğu gibi ayrı değil. Ve yargı bağımsız olmayınca o zaman anayasadaki özgürlükler de din özgürlüğü, inanç özgürlüğü, asın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, dernek özgürlüğü, toplanma özgürlüğü hep ne alıyor? Kağıt üstünde kalıyor. Bahri Beyciğim hukukçu olarak size söylemeye gerek yok. Siz adliye koridorların havasını benden iyi biliyorsunuz. Kağıt üstünde kalmasına razıydık. Kağıt üstünde kalmıyor. insanlar hapse giriyor. Yani niçin yürüdün diye niçin konuştum diye, niçin yazdım diye insanlar demir parmaklıklarının arkasına giriyor. Sadece kağıt üstünde kalmakla da yetinmiyor. Diyebiliriz ki COVID ortam ve koşullarına sosyal devlet gerekleri yerine getirilmediği için bu hükümler askıda kağıt üstünde kaldı. Ha belki bunun sonucu ölümler olur olmaz. Kağıt üstünde kalması sadece bir şey değil, sonuçsuz değil. Ölümlere de neden olabiliyor. Demir parmaklığın arkasına da gitmeyin şey olabiliyor sonucunu doğurabiliyor. Bu nedenle hani biz öyle bir anayasal e, kurumsal anayasal hukuku diyoruz biliyorsunuz. Öyle bir kurumsal anayasal hukuku yaptık ki e, bu özgürlükler anayasal hukuku içinde güvence oluştursun. Değindiğim, sizin de değindiğiniz, ben de değindiğim geniş yer fazla. Nereye kadar gidiyor? Belki son dakikaları ona ayıracağız biraz sonra. Barış hakkına kadar gidiyor. Şimdi bu barış hakkı aslında ilginçtir. Mesela birçok anayasada bazı anayasalar barış hakkını açıkça düzenliyor ama mesela birçok anayasada olmadığı şekilde bizde yurtta barış ve dünyada barış diye bir başlangıç şeyi var. Yani barış hakkının anayasal etik temelleri anayasada var ve devletin de kişilerin e, gelişimini e, sağlamak için e, yükümlülükleri söz konusu gelişim içinde barışa ihtiyaç var. Şimdi bu bakımdan tabii aslında e, hak ve özgürlüklerin, kişi özgürlüğünün tanınması, sosyal hakların tanınması, çevresel hakların tanınması e, barış hakkının da e, yaşanabilmesinin ortam ve koşullarını oluşturur. Ve Birleşmiş Milletler'in kurulması da aslında budur. Bu bakımdan mesela hani e, burada belki tüketilmesi gereken e, hususlar varsa kuşkusuz sözümü kesip e, müdahale edebilirsiniz. Ama şunu biraz e, yarım bıraktık diye düşünüyorum. Hak ve özgürlüklerin uluslararası boyutu, ulusal üstü boyutu, Avrupa boyutu. Şimdi Avrupa Konseyi genellikle neyle karıştırılır? Avrupa Birliği ile karıştırılır. Oysa Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin çok daha eski köklüğü bir insan hakları kurumudur. Bu nedenle bu ortak metnin ona yollama yapması, onu kaynak alması, hareket eşiği olarak alması son derece önemlidir. Çünkü insan hakları Avrupa Sözleşmesi bildiğiniz gibi nedir? Bir insanlıkları Avrupa anayasasıdır. O aynı zamanda bizim anayasamızdır. Bizim anayasamızdır. Bu nedenle hani bu süreç e, Avrupa bizim dışımızda bir olgudur şeklinde algılayan e, kesimlerin kafalarındaki e, şeyi de yanlış algıları da hani az önce vurguladığınız o bilgilenme e, hakkı çerçevesinde onları da önlemelidir. Bu bakımdan Hani anayasada eksik varsa demek ki uluslararası metinlerden tamamlıyoruz. Anayasa ise uluslararası metinlerin de ötesine geçmek durumdadır maksimum standart ilkesi gereği. Şimdi mesela Birleşmiş Milletler'in e, e, varlığı esasen Birleşmiş Milletler 1945 kuruluş şartında e, belgesinde yer alan Barış Hakkı, Dünya oğlu. Dünya toplumları bir kez daha bu ikinci dünya savaşında yaşadığı felaketi yaşamaması için e, biz e, böyle bir e, şeyi kurmaya karar verdik. Örgütü kurmaya karar verdik ve e, bu barış esasen gelişme ve insanoğlunun ilerleme hakkının bir güvencesidir e, şeklindeki temel. Hareket noktasıyla. Demek ki ne oluyor? Barış, gelişme ve özgürlük. Bu üçgen. E, barış olursa gelişme olur, gelişme olursa özgürlük olur. Özgürlüğün olması için gelişmenin olması gerekiyor. Gelişmenin olması için de barışın olması gerekiyor. Ama gelin görün ki kaç yıl sonra? 75 yıl sonra, 77 yıl sonra dünya neredeyse 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine geldi. Peki... Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine gelmiş olmasının nedeni belki iki düzlemde tartışabiliriz. Bir, Birleşmiş Milletler'in e, amacına uygun olarak ilerleyen on yıllarda tam tamına e, kurumlar olarak ve kuralları olarak ilerleyememesinden bir. İkincisi devletler düzeyinde de demokratik hukuk devletinin sağlanamamış olmasındandır. Üç üçüncü şey eklenebilir belki tek adam rejiminin tehlikesini düşünebiliyor musunuz? Mesela Rusya'da bir Almanya tipi bir parlamenter rejim olsaydı Putin 10 gün önce kameraların arkasına geçip karşısına geçip dünyaya meydan okur biçimde e, Ukrayna devleti diye Ukrayna halkı diye bir halk yoktur e, şeklinde bir beyanda bulunabilir miydi? Ya da bulunsaydı hemen düğüm bulmuş olsaydı dahi düğmeye basıp hemen askerlerini Koloniye gönderebilir mi pardon Ukrayne'ye gönderebilir miydi? İşte bu bakımdan demek ki uluslararası hukuk mekanizmalarının e, geliştirilmesi bir, ikincisi ulusal düzeyde demokratik hukuk devletinin inşası e, üç Avrupa Konseyi gibi insan hakları bölgesel insan hakları Düzeneklerinde ilerletilmesi dünya barışı açısından, gelişme açısından, özgürlük açısından önemlidir. Bu bakımdan ben şuna inanıyorum ki önümüzdeki haftalarda, aylarda bu bizim ortak belgede yer alan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği norm normlarına bağlı kalacağımız şeklindeki beyan, artık beyanname oldu. Altı liderin imzasıyla e, açılacaktır, tartışılacaktır ve içselleştirilecektir. Hocam dediniz ki barış hakkı da zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in kuruluş temelidir. Gerçekten dünya iki kanlı savaşı yaşadı. Din, düşünce, ırk, renk ayrılığıyla özellikle de işte üstün ırkın dünyaya hakim olması istekleriyle e, büyük bir kan gönüne döndü ve Birleşmiş Milletler dediğiniz gibi 1945'te kuruldu ve esası da barıştır. Ve yine sizin söylediğiniz e, Avrupa Konseyi yani Avrupa Birliği'nden farklı olan Avrupa Konseyi de 1949 Londra Konferansı ve biz de sonradan kurucu üye olarak davet edildik. Ve bugün bizim Avrupa'da İnsan haklarının güvencelenmesi açısından e, teminatımız olan önemli bir e, belgede hemen arkasından 1949'un arkasından 50 Roma Sözleşmesi biz de ilk imzacılardanız. Herkes böyle bir sözleşmeye imzalar attı. Böyle bir mutabakata imza attı. Peki bu mutabakata uymayanları kim denetleyecek? İşte orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ardından kuruldu. Şimdi bu bakımdan ben belki de bu mutabakat belgemizde yani altı partinin mutabakat belgesinde var olan ve üzerine çok önemli değinildiği anlaşılan düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı gösteri yürüyüşü ve düşünme, örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, kadın hakları, basın özgürlüğü, sivil toplum, sosyal haklar, çevre haklar ve sürdürülebilirlik konusunu çok ayrıntıya zaman ayıramadık ama bütün bunların aslında var olan sözleşmeler ve yazılı metinler çerçevesinde hayata geçmesi bağımsız adil ve etkin bir yargıya bağlı. Tıpkı insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin hayata geçmesi ve denetlenmesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ve şimdi yani bu sözleşmeler anayasanın 90 e, son maddesiyle işte insan hakları uluslararası usulüne göre kabul edilmiş insan hakları sözleşmelerinin iç hukukun üstünde olduğunu ilişkin düzenlemelere rağmen yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte anayasa mahkemesinin bu kararı bizi bağlamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı bizi bağlamaz şeklindeki açıklamaları Diğer ulus devletlerde de söylenildiği zaman hukukun hayata geçmesi ve barışın sağlanması hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan ben özellikle son Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi siyasetçilere ve siyasetin bu konudaki uzmanlarına bırakıyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Rusya'da ve de Ukrayna'da ölen insanların kadınların, çocukların, yaşlıların, e, asker olmayan sivillerin bu barış hakkı, üstelik de birinci ve ikinci dünya savaşından elde, elde edilen deneyimlere rağmen kurulan Birleşmiş Milletler ve 1948 Evrensel Beyanname, 49 e, Konsey, 50 Avrupa şey Roma Sözleşmesi buna rağmen e, bu noktaya gelinmesini hukukun tanınmamasına e, bağlıyorum ve e, o nedenle de sizin altı parti olaraktan e, vardığınız bu mutabakatın hayata geçmesi konusunda da işte yargı e, sisteminin kesinlikle çok güvencelenmesi gerektiği kanaatindeyim ve sizin orada bu çalışmalarda olmasını Türkiye açısından çok önemli bir güvence olarak görüyorum Sayın Hocam. Çok çok teşekkürler, çok teşekkürler. Tabii ki hani son söz olarak e, bu belirttiklerinize aynen katılıyorum. E, ve e, ben de şuna inanıyorum ki e, bu hukukun ihlal edilmesi, mahkeme kararının tanınmaması e, yöneticilerce esasen o toplumda hukuk bilincinin yeterince gelişmemiş olmasının da bir göstergesidir. Bu açıdan siyasal rejimi demokratikleştirmeye çalışırken, bu anayasa sürecini başlatabilirsek tartışmalarla o zaman hukuku sahiplenmek, yani bu altı imzalı mutabakat bir yeni dönemi aşabilirse biz anayasa değişikliğini yapacağız ve orada hukuku hakim kılıcı bir değişiklik olacak. Bugünden itibaren bu tartışmalara katmak, duyarlılaştırmak, hukukun neden önemli olduğunu, bilincinin bir toplum için ekmek, su ve hava kadar neden vazgeçilmez olduğunu zannediyorum. Bu süreçte çok daha iyi özümseyebiliriz, içselleştirebiliriz. Bu da zannediyorum. Ee, hani e, İbrahim Kabo olarak benim, Bahri Beden olarak sizin e, yaptığınız e, tartışmaların da e, e, açabileceği e, bir dinamik, bir itici güç e, olması herhalde temenni edeceğimiz bir e, umut ya da gelişme e, olacaktır, olmalıdır diye düşünüyorum. Bu Teşekkür ederim. E, bu, evet. şeye, bu programa yer verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz hocam. Hem ülkemizin hem de hatta Avrupa'nın birçok e, üniversitelerinde e, anayasa hukuku, insan hakları hukuku dersi veren hocamızın 27. dönem değil mi hocam? Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak anayasa komisyonunda üye ve çalışmalarıyla bu mutabakata kattığı katkılar arkasından bizim programımızda bunları değerlendirmesi nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında ve e, İbrahim Kabaoğlu hocamızla bu anayasal değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden Açık Radyo'da ve hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Tekrar teşekkürler hocam. Teşekkürler. Kolaylıklar, sevgiler. Hoşçakalın. Sağlıklar. Açık olsun. Sağlıcakla kalın hocam. Sağ olun. Hoşçakalın.